4. Ölçülerini eksik tarttıkları için nebattan, bereketten mahrum olurlar. Ziraatlerinde bereket olmaz demektir. Ve kıtlıkla müahaze olunurlar. Yani cezaları kıtlık olur. 5. Zekatlarını vermedikleri zaman da onlardan yağmur hapsolunur. Yani kuraklıklar olur. Nitekim diğer bir hadisi şerifte, ''Apaçık günah işleyenler müstesna, Allah'ın afuvu, ümmetimin hepsini kuşatır.'' buyrulmuştur. Yani apaçık günah işleyen yahut gizliden işleyip sonra övünerek günahını başkalarına söyleyenler Allah Teala'nın gazabına uğrar demektir. Diğer bir hadisi şerifte şöyle buyrulur. ''Onlar ki gece bir amel işler, Allah Teala da onun günahını kendi fazlıyla gizler. Fakat kendileri ben bu gece şöyle şöyle günah işledim.'' der. Böylece Allah Teala'nın gizlediğini ifşa eder. İşte bunlar gazaba uğrayanlardır. Yani suçun gizlenmesi lazım iken suçunu ifşa eden aleyhinde şahit tutar. İmam Nevevi ancak kişi terk edemediği günahını kendi şeyhine yahut o günahı terk etme yolunu bilen hocasına söyleyebilir demiştir. Bunun dışında günah kimseye söylenmez. Yukarıdaki hadisi şerifler ruhani hastalıkların tedavisini fevkalade göstermektedir. Karma karışık oturmalar apaçık bir günahtır. Çünkü göz zinasından hali değildir. Bunun için erkekle kadının bir arada bulunmaları küçük zinadan hali değildir buyurulmuştur.